Kitabı sana hak ile indirdik. Öyleyse sen de dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk et diyor. Demek ki din kulluğun kendisi ve yasaklananlardan uzak durmaklar olur. Emir ve yasaklar Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dinidir onun ceza ve mükafatı da ikinci alemdedir. Onun için İslam'da asıl olan ibadette tevhiddir. Bu noktalardan gafil olmayalım, gafil avlanmayalım diye Allah bizi her zaman uyarmıştır. Hatta bakın Enam suresinin 151. ve 152, 153. ayetlerini okuyacak olursak. Barakallahu selamun aleyküm. Bakın Rabbimiz ne diyor? "Peki gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını söyleyeyim." Ona diyor, "Hiçbir şey ortak koşmayın." Anaya babaya iyilik edin. Rızık endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. İşte Allah size akledesiniz diye bunlara emretti. Rüştlerine erinceye kadar en güzel şeklin dışında yetimlerin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı doğru yapın. Biz kişiye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Söz verdiğiniz, söz söylediğiniz vakit kabağınız bile olsa sözünüzde adil olun. Allah'ın ahdini yerine getirin. İşte Allah size hatırlarsınız diye bunları emretti. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte Allah size sakınırsınız diye bunları diyor Allahu Ekber. Evet. Ayetleri dinledik değil. Şerhe ihtiyacı var mı ayetlerin? Rabbimiz Subhanahu ve Teala gelin diyor. Rabbinizin size neleri haram kıldığını söyleyeyim diyerek en başta kendisini bizleri yarattığı halde bizlerin ona şirk koşmanızı ne yapıyor yasaklıyor. Ee, özelden yazan kardeşim aleyküm selam ee, o arkadaşı ben banlamadım neden banlandığını da bilmiyorum onu kim banlamışsa muhakkak bir sebebi var ee, bana rica etmene gerek yok sen de opsun açmak istersen aç ama ben banlamadım arkadaş banlamışsa bir bak kim banlamışsa ona bir sor Anlatabildim mi? Ama ben bambaştamadım. Hayır olur inşallah. Evet. Rabbimiz haktan ayrılmasın kardeşlerim. Demek ki bu ümmetin sonradan gelenlerinin çoğu haramların en başında yer alan bu pişirke bulaşmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderilmeden cahiliye halkı öyle bir duruma gelmişti ki tapınaklara gidiyorlar, türbeler yapıyorlar, ağaçlara, taşlara, tağutlara, cinlere tapıyorlardı. Lat, Uzza, Menat, Hubel, birçok şeye tapıyorlardı. Evet, onlar şirki din haline getirdiler. Tevhid inancına davet olunduklarında ne yaptılar? Onu kabul etmekten şiddetle kaçındılar. Neden? Davet geldiğinde onlar öfkeden adeta çatladılar kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Fanoğu ve Tala bakın ne diyor? Allah tek anıldığı zaman onların kalpleri nefretle çarpar. Ama Allah'tan başka putlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler diyor. Allahu Ekber. Zümer 45'te, öfekleyin bu ayeti. Bakın ne diyor Saffa Suresinde. Sen, Kur'an'da Rabbinin birliğini zikrettiğin zaman onlar gerisin geriye dönüp giderlerdi. İsra'a kırk Onlara Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur denildiği zaman büyüklük taslarlardı. Deli bir şair için ilahlarımızı mı bırakacağız? Derler. Alo. Aleyküm selam ve Bir şaibe var Nezmi. İnternette değil misin? Ee, ben sana haber veririm. Tamam mı? Bir şaibeler var ama netlik yok. Net olmayınca bir şey demek zor. Tamam mı? Ben seni ararım inşallah. Sen ayakta olursan ben ara. Tamam Hadi selamünaleyküm. Evet kardeşlerim. Bizim yaratılış gayemiz. Bu manasını çok iyi bildiklerinden bunu söylediklerinde tevhidi kabul edip içinde bulundukları şirki terk etmeleri gerektiğinin farkındaydılar. O günkü tevhidi kabul edip içinde bulundukları şirki terk etmeleri gerektiğini de farkındaydılar. O gün müşrikler Tevhidi, özellikle bu ümmetin, sonra gelenlerinden, hatta sonra gelenlerin ilim sahibi olanlarından bile daha iyi anlıyorlardı. <gülüyor> Selamünaleyküm aleyküm. <gülüyor> odadan düştük mü kardeşler ya? Allah'ım. Ayağı oldu mu? Benim önümde oda açıktı. Amin. Icmay. Ha, ses geliyordu. La ilahe illallah. Ee, son zamanlarda özelden yazı yazıldığı zaman Allah razı olsun. Tamam. Hmm. Demek ki yanlış anlayan olabilir. Bir gün bir arkadaşa on sene önce Doğru. Özeli kapatayım. Doğru. Allah razı olsun. Doğru söyledim. Musa. Özelden patır patır yazıldığında odadan düşün. Odadaki yazıları, sesleri takip edebiliyorum. Hayret. Ama odadan düşmüş gözüküyor. E bu kutaydı. Bayramı mı, orucu mu? <gülüyor> Hangisi? Bayramı herhalde yanlış yazdım. Değil mi? Aleykümselam. Ulan sen Bektaş'inin hesap orucu kestirmeden hepsini götürdüm. Arkadaşlar perşembe günü bayrammış. Haberiniz olsun. <gülüyor> tamam mı? Mert adam sözünden dönmez arkadaş. Öyle mi? Vallahi bilmem. Öyle. Namaz diyorsun, bizde yok. Hac e ona da gücümüz yetmez oruç e ben şeker hastasıyımdır. midede ülser vardır e geriye bir şehadet kaldı O diyor onun <gülüyor> Tabii din kolaylık değil <gülüyor> Antep'ten bir kardeş aradı bir zaman Allah ileni versin ya diyor abi diyor abimin kafa bir kalın diyor ya diyor bir İslam'ın beş şartını öğretemedim diyor niye lan dedim ya diyor sayıyor sayıyor sayıyor birini unutuyor lan neyi unutuyor ya diyor bir namaz aklına gelmiyor La yavrum namazda gözü yoksa aklına getirir mi dedim hepsini tam sayıyormuş bir namazı saymıyormuş kıldıramıyor mu diyor? kılmıyor ki diyor İslam'ın şartlarını öğretiyormuş e gözü olmazsa aklında olur mu hayırlısı inşallah demek ki bir haber yayıldı bir şekilde ki Ebu Kutayb'e demek ki ondan haberler bir geçme ihtiyacı hissettiler hayırlısı inşallah evet kardeşlerim demek ki Allah bizlere mağfiret etsin öyle hallere düşmüşüz ki bu dinin kemale erdiği değil mi ne güzel işte ne güzel Allah razı olsun aslında Mert çok sevdiğim bir kardeştir ama ne hikmezse yıllardır hep ayrı düşeriz ama gönüller hiçbir zaman ayrı düşmez Ben inanıyorum ki bir araya geldiğimizde yine aynı muhabbet aynı sevgi aynı kardeşlik olur ama bazen hayat olaylar vakalar. lazım yaşantı. Nedense bizleri hep ayrı yerlerde sürükleyip götürüyor. Allah teravihle yaşamayı nasip etsin. Amin cümlemizin. Kardeşlerim Rabbim haktan ayrılmasın. Düşünün, dinin, dinin tamamlandığı kemale erdiği o günlerde o topluluğun müşrikleri La ilahe illallah kelimesinin ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlardı. Düşünün Ebu Talib'in ölüm döşeğine düştüğünde Mekke'nin önde gelen müşrikleri Ebu Talib'e geliyorlar. Diyorlar ki senin yeğeninle şu bizim işimizi bir hallediversem. Ne oldu ki diyor. Ne ister ona verelim. O bize ne istiyorsa onu bir açıklasın. Sonra diyor. Ona göre hareket edelim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz çağırılıyor. Ebu Talib, abi be yeğenim diyor. Bak kavminin önde gelenleri sana bir şey demek istiyorlar. Aleyküm selam Allah cennete düşürsün belli değildi. Ama değil gibi. Selam söyleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcacım diyor. Ben onlardan fazla bir şey istemiyorum ki. Ben onlardan bir kelimeye gelmelerini istiyorum. O zaman müşrik olan Ebu Sufyan bir değil on kelime söyleyelim diyor. Aleykümselam varumullah Bakın Allah Resulü anissilatü resulum, La ilaha illallah deyin, Kutluşerin deyince o odadaki müşrikler aslandan kaçan yaban eşekleri gibi o odadan seyir tep kaçıyorlar. Nasıl yani? Lat, uzla, hubel, menad, bunları atacağız, öyle mi? İlahlarımızı birleyeceğiz öyle mi diyor şimdi demek ki sözümü anladınız değil mi bugünün önde giden topluma kendi fırkalarında yön veren alimlerin dahi bu konuda ne kadar cahil olduğunu görüyorlar mesela bir tarikat ehline gitseniz şeyh efendiye intisap etseniz caiz diye demiyorum bakın size günde 100 defa La İlahe illallah çektirecek. Doğru mu? Aleykümselam ve Ramutullahi Berekatuhu. Marvan bir haber var mı Hilal'den? Bazı şaibeli haberler dolaşıyor. Var mı sende bir bilgi? Yok Tamam. Haberin olursa bir paylaş kardeşim. Olmaz mı? Oralar karışık, fitneci biliyorsun Mervan. Ama Müslüman birinin şehadeti varsa ee, boynumuz kıldan ince. Abdurrahman Hoca zannedersem Suud'dan habere bakar. Suud'daki lejne toplanmış, Perşembe ilan etmiş davetül akıl. Sana ne davduramın hocam? Onlar ona uyarlar. Bildiğim kadarıyla ona intisap ederler. Yani o habere itibar ederler. Şu an bende net bir bilgi yok. Var mı bir bilgi? Yok. O sadece eee şuuttaki lejnenin haberine itibar eder. Başkasına itibar etmez. Öyle geliyor. Aleykümselamünaleyküm. Ankara'dan. Mı? Yok be kardeşim. Gözükse sağa sola gözümüzü diker miyiz ya? Sağa sola kulağımızı açar mıyız? bir ah, gözükse. Hava bulutlu. Zannedersem Türkiye'de bir art bin dolaylarında çıplak gözden bir görülme ihtimali oluyor. Çünkü Türkiye çok basık kardeşler. Avrupa zaten Türkiye'den de basık. Ama mesela Yemen, Faz, Avustralya, Suud, buralarda çıplak gözden çok net gözüküyor. Çok net gözük. Türkiye'de yazın gözüküyor hanzalar. Kışın gözükmesi tabi imkansız demiyorum ama ya Allah istedikten sonra niye olmaz? Sabredin ömrümüz varsa 2-3 gün sonra çıkar bakarsınız kaç günlük olduğunu söylersiniz. Olmaz mı? Evet. Ömrümüz varsa inşallah evet oraya geliyor düşünün kardeşlerim o gün müşrik olan o insanlar la ilahe illallah sözünü duyduğunda aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçtılar neden kaçtılar kaçarken o sözleri neden söylediler bunun bir düşünülmesi lazım çünkü onlar kelimeyi tevhidin La İlahe illallah kelimesini ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlardı. Lat, Uzza, Uluber, Menat bunları terk edeceğiz ha? Bugün akşama kadar bin kere La İlahe illallah çeken adam sağdan alıyor sola veriyor. Hiçbir şey yok. Aleyküm selamlar ametimler. Yazılarınıza biraz dikkat edin kardeşler. Özele yazılacak şakalar vardır. Topluma yazılacak şakalar vardır. Evet. Demek ki daha hala Muhammed ümmetiyim demelerine rağmen tevhidi yakalayamayıp şirk içinde olup ve hatta şirk içinde olduğunun bile farkına varamayan bir topluluğun içinde yaşıyoruz Allah bizlere mağfiret etsin evet tevhidin zıttı olan şirki anlama şirkten kaçınma ancak Allah'ın ilmiyle olur kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin İblis Allah onun şerinden bizleri korusun Şirki insanlara öyle süslü gösterdi ki, o kadar alladır, pulladır önümüze getirdi ki, düşünün Adem'den günümüze kadar, o kadar şirke bulaştırdı ki, bir İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmetlere bakın, koskoca topluluğun harşa İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın eşidir haşa diye takındıklarına bakın. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Allah'ı kullayıp süsleyince neler oluyor değil mi? Mesela düşünün. Bir sureyi okuyorsunuz. Hütüt nerede diyor? Ya bana diyor bir delil getirir ya da karışmam diyor. Hütüt kuşu geliyor. Aleykümselam selamlarım. Hoş geldiniz. Falan kavimden geliyor. Yani Belkıs'ın kavminden. İblis diyor hepsini aldatmış. Hepsini güneşe secde ederken buldum diyor. Görüyor musunuz kardeşlerim? İlla günümüzdeki vakalarla bir meseleye bakmamak gerekir. Düşün bugün kışın kaloriferler sobalar, elektrik ocakları, böyle aynalardan, camlardan ısıtmalar, yalıtım sistemleri vesaire. E bunları gören bir adam, güneşin kıymetini bilir mi? Ama hiçbir teknolojinin olmadığı o devrelere gittiğimiz zaman oradaki insanlar için güneş çok büyük bir olay hele hele bir de iblis kandırırsa ve onlara da bir şeyleri süslü gösterirse insanların o güneşe bakarak ona ilah demeleri ona ibadet etmeleri işten bile değildi değil Allah haktan ayırmasın kardeşlerim Allah haktan yüz çevirme başka başka ilahlar edinme ve onlara tapınma tamamen şeytanın vanelerine yaranmıştır. Aleyküm selam Hiçbir zaman Allah'tan gayrı bir şeye tapınma onlara güç, kuvvet, kudret getirmemiştir. İşte Firavun, Kur'an'da örnek değil mi? Firavun ilahlığını iddia eden despot, zalim gücünü insanlara kanıtlamaya çalışan, kendisini tanımayanı, çaprazlama kesen, işkenceler yapan birisi değil miydi? Hala cesedi kıyamete kadar insanlara ibretlik olarak sunulmadı mı? Hiçbir zaman bir olana eş mu? ne insana ne de insanlığa hayır getirme. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın o kavme gönderilmesi o kavmin suyla helak olması 950 sene Nuh Aleyhisselam'ın onları hakka davet etmesi ve onların haktan geri durmaları onlara beladan başka ne getirdi kardeşlerim? Allah bizleri mağfiret etsin. Yüce Allah'ın sıfatlarındaki tevhidi bile inkar ettiler. Aynı şekilde o inkar ettikleri şeyin içinde çırpınıp kaldılar. Kendi inançlarının hak diğerlerinin hep batıl olduğunu ile sürdüler. Allah bizi garip bir yerden eylesin. Allah Resulünün dediği gibi insanı imtihanı İslam garip geldi, garip gidecek. Ne mutlu garipler ediyor. Düşünün asr-ı sonra İslam'ın hakikaten inanan insanın garip gitleri giderek artmaya başladı. Karşı tarafa ise. Aleykümselam selam Allah cennete düşürsün kardeşim düş de cennete düş karşı tarafa baktığımızda kardeşlerim maruf yani iyilik, münker'e kötülüğe münker de maruf kabul edilir oldu Allah bizleri mağfiret etsin Allah o kitapta, o sünnette uyarılan ve o uyarılara kulak verenlerden eylesin bizlere. Şu hadis-i şerif basit bir hadis değil kardeşler. Çok anlamlı bir söz. Yahudiler diyor 71 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, bu ümmetse diyor 73 fırkaya ayrılacak. Onlardan biri dışında hepsi cehennem. Aleyküm selamlar. <gülüyor> Allah Resulüne soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Bu kurtulan kim? Hangileri? Benim ve ashabımın yolunda olanlar. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Doğru olduğunu iddia eden değil Doğru olduğunu sözünle Fiilinle ispat edenlerden Eğlesin bizlere Evet kardeşlerim Odadayım değil mi? Düşmedim Sesim geliyor Gelelim cehalete Haydar şimdi çatlıyordur. Sordum soruyu niye cevap vermiyor bu adam diye. Odadayım değil mi? Tamam. Allah razı olsun. Dolan tevhidi bilmeme giderek yaydınlaştı. Hatta öyle hale geldi ki şu toplumda şu toplumda hakla batıl tersli. Sanki kardeşlerim aynen Allah Resulü'nün sülatı dediği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor, öyle bir zaman gelecek ki İslam bir ateş, bir kur olacak diyor. Ve öyle olacak ki bidatlar sünnetin yerini alacak. Ve öyle olacak ki kim şünnete sarılırsa heh, dinden bir şey reddetti diye ona saldıracaklar. Diyor. Zafer sor bakayım Haydar'a bugün öyle olmuş mu? De bakayım bir. Evet. Hmm. Tamam. İyi aşama aşama soruya cevap veriyoruz değil mi kardeşler? Ramazan ayı gelirken sabırdan insan denenir. Sabrederek dinliyor şimdi aylar. Evet. İşte diyor kim o günlerde onların o saldırmasına sabreder. Ecrini Allah'tan beklerse sizden 50 tanemizin ecri kadar onlara ecil vardır diyor. Aleyküm selamlar Selametle. Ebu Ahmet, hoş geldin. Aleyküm selamlar amitullah. Sahabeler diyor ki Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü onların kendi zamanında elli tanesinin ecli kadar mecil var? Hayır diyor. Aksine. Sizden diyor. asabını göstererek sizden elli tanemizin ecri kadar ecir vardır. Diyor. Demek ki bu vakayı ele aldığımızda öyle bir karşıya, öyle bir saldırı, öyle bir metanet, öyle bir sabır olacak ki bunun karşılığında çok büyük bir mükafat olur. Ne demek kardeşlerim? Aleyküm selamlarım sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır denirse cennetten müjdelenen Allah Azze ve Celle'nin razı olduğum dediği o 50 tane sahabenin ecri kadar ecir almanın mükafatının bu kadar büyük olmasına herhalde amelin de çok çok daha büyük olması gerekmez mi? Demek ki bize sabır Sabır sabır hoşgörü Allah'a sığınarak davet etmek gerekiyor. Cehalet o kadar yayılmış ki İslam dini esas olarak Allah azze ve celle'den başkasına ibadet edilmesini yasaklamış. Ancak ona ibadet edilmesini meşru kıldığı halde bu esas ölçü bırakılmış. Böylece insanlardan pek çoğunun yaptığı ibadet şirk ve bidatlarla karışmış gitmiş. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Derece tere satma zafer. Az sabret. üç tane bohça beş milyon sen onu bir saat dinle tamam aydarım bakın Rabbimiz subhanahu ve teala Fatiha'yı namazda her rekatta okumayı bizim üzerimize ne yapmış hükümlü kılmış Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Fatiha okumayanın namazı güdüktür, güdük demiş. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Bakın bu ayeti kerimeyi her rekatta okumaya okumamıza rağmen öyle hal olmuş ki insanlar sanki şirkte yarışır bir hale gelmiş. Allahu Teala'ya hamdolsun ki meseleyi delillerle Allah her zaman var etmiş. Onlar toplumlarını basiretten bu gerçeğe davet etmişler. Rabbimiz subhanahu ve teala'nın hüccetlerinin geçersiz olmamasını Nebi ve Resullerine indirmiş olduğu beyinelerin iptal edilmemesi sağlamıştır. Allah'a ne, ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim güdüktür, güdüktür sözünün akabinde kabul olmazdır. Fatiha okumayanın namazı yoktur. Dur. Güdük kelimesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi açıktır. Tamam mı Ebu Abdullah? Allah. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her asırda hayırda kullandığı insanlar halk etmiştir. Amin. Eşmeyem. Allah bizi de neslimizi de onlardan kalsın. Her ne kadar bazı tayfeler zamanın müceddesi veya Bedürz zaman deseler de bu bir kişi değildir. Bir kavme de has değildir. Allah kıyamete kadar azze ve celle hayırda kullandığı insanları halk edecektir. Onlar da insanlara hakkı anlatacaktır. bidatlan sünneti, tevhidlen şirki birbirinden ayırt edecektir. Ki Rabbimizin hücceti yerine gelsin. Allah hayırda kullandıklarından eylesin. Bundan dolayı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim. Çünkü Ayet-i Kerime'de de dikkat ederseniz siz diyor kendinize dikkat edin. Siz kendinize dikkat edin. Yoldan çıkmış sapkınlar sizlere asla zarar veremez. Diyor. Ve dinlerini öğreten onların hep işlerinden çıkmıştır. Diyor. Bakın kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın diyor ki demek ki kötülük çeşitlerinin tamamı genel anlamıyla yasaklanıyor demek ki bunlar da Allah Azze ve Celle'nin yasak kıldıkları diye yani açığı ve gizlisi ikisi de eyleme dönüştürlen iki durum değil mi? bakın dolayısıyla bu iki terim demek daha ki açık ve gizli tüm kısımları içeriyor kötülüğün açığına da gizlisine de ne yapmayın? Yaklaşmayın diyor. Aleyküm selamlar. Evet. Aleykümselam selamlar. Allah, Allah Demin talibül ilim değişik yazıyor. Şimdi değişik. İkiniz aynı değilsiniz değil mi kardeş? Deminki talibül ilim değil değil mi? aynı mısınız? Tamam. Ama ikiniz de bir yerde müştereksiniz. İkiniz de ilme talipsiniz. Öyle mi? Şükür sen misin yiyorsun? Allah razı olsun size de inşallah. Nereye hicret yatağı mı? E hicret <gülüyor> Yatağa mı hicret ediyorsunuz uykuya? az otur kardeş, karpuz keselim bak şimdi Musa çayları demler sizlere bir çay ikram eder değil mi? daha hak turşu söyler, turşu getirir Cafer size leblebi getirir aleyküm selam selam etti inşallah Heh. bak Nurettin çayı verdi Musa da yanında pastaları verdi Oo. Oh. Gece vuruş tutulur mu İsmail? Allah aşkına şimdi. Alo. Alo. Alo. Aleykümselam varan Allah razı olsun. Şimdilik bir netlik yok Mustafa'm. Yatağa yatacan. Sağ tarafını, elini de yastığını. At Altına koyacaksın, mışıl mışıl uyuyacaksın kardeşim. Sabahta namaza <gülüyor> bakacaksın. Sen bilirsin, ben bugün yatmayı düşünmüyorum. Şu ana kadar bir netlik yok abi. Şaibeli bir şeyler var da net bir şey yok bende. İstediğin saatte arayabilirsin inşallah. <gülüyor> Oldu peki. Oldu, selamun aleyküm. peki aleyküm selamun aleyküm selametle inşallah evet kardeşlerim demek ki kötülüğün açığı ve gizlisi var burayı biraz açalım isterseniz. Ha bu arada konuşmak isteyen arkadaşımız olursa el kaldırsın nasihat sohbet tipinde. mikrofonu verebilirim ben mi? Allah izin verirse dükkandayım kardeşim Alo Aleyküm selam ve rahmetullah Allah hamdolsun İyiyim Şaban kardeş sen nasılsın Tamam Kardeşim adın Şaban Soruyor Ramazanı Ramazan şimdi yaşar da çay içiyor Çay <gülüyor> Daha haber yok <gülüyor> Ama Tamam inşallah Tamam oldu inşallah tamam inşallah oldu aleyküm selamun rahmetullahi aleyküm evet düşünün hırsızlık yapan birisi açıktan yapsa alenen iştense herkes onu linç etmeye çalışır değil mi veyahut bir zina eden birisi alenen yapsa herkes onu taşlar linç etmeye çalışır. Günahın gizli yapılması Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da ...kılmak istiyorum. Kafer abi orada kılma dedi. Onun da dedi. Kabir var dedi. Ne yapacağım abi? Bir de buna cevap istiyorum inşallah. Ee, şey e, ne onun adı? Mikrofonu Hüseyin abi sana inşallah yine teslim ediyorum. Selamun aleyküm. Hayli akşamlar arkadaşlar. Rıhtakirin. Selamünaleyküm Aleyküm Aramutullah Allah Hak'tan ayırmasın Kardeşlerim ee, Haydar Sözünün birçoğunu duydum bazıdan duyamadım Veya ee, bir telefon geldi Hilal gözüktü gözükmedi diye Ama öz cümle Anlaşırız senden Anladın mı kardeşim Eskiden Yahudilere Hristiyanlara havralarda Kiliselerde namaz kılma Farzdı sana her yerde namaz kılmak caiz. Aslan kardeşim. Tamam mı? Dön kıbleye, temizle sağını solunu, koy önüne stüreyi. Allahu Ekber de. Ne zorlaştırıyorsun kendini? dini? Kendini niye sıkıntıya sokuyorsun kardeşim? Sana git de putun karşısında mı kıl diyor? Şurada mı kıl diyor? La ilahe illallah. Sağa git hacı bayramda mı kıl diyorum ben? Dön kıbleye. Ser seccadını. Allah hakber de ya. Tamam mı? Önce beraber bir bir bir çıkalım. La ilahe illallah. Tamam. Kafanı takma. mescitleri hallederiz. Dur serdar oluyor. Adam önce bir camiye bir getirelim. yüz Allah'ın evi değil mi? Yok, camiden uzaklaştıyor bu. Camiye getireceğiz. Dur. Ben Haydar'a camide kılma demedim. Ben onu tanıyorum. Eduardo biraz sakin ol. dünyalıyım mısın? Nereye olacağım? Dünyalıyım seyyar baizim, her yeri gezerim. Sen neredeysem bak şimdi sesim orada. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, en hayırlı amel nedir diye sorduklarında kimine cihat, kimine hac, kimine anaya babaya iyilik etme, kimine vaktinde kılınan namaz diyor bunu işittiniz değil mi sevdar mı yazmıştı bunları işittiniz mi ben Haydar'ı çok iyi tanıyorum ee, bu cevabın da Haydar'ı tanıdığım için sıkıntılarını bildiğim için Allah kendisine hayır ihsan etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Önce onu yakalayıp ona göre de cevabı verin. Dire i̇şte gilir mi? Gidilir mi falan filan karıştırıyordur şimdi. Şimdi Haydar iki arada bir derede kalıyor. Günahını almıyor Zafer'in, şeyin çakırın şimdi. Değil mi Zafer? Şimdi Haydar terliyordur. Şunu sorayım, bunu sorayım. Ben onları anlatırım. Evet. Dönenim meselemizi. Keşke Zafer gibi, Haydar gibi, çakır gibi hakikaten Müslümanlar dinini sorgulasa öğren. Alo aleykümselam selam var Amitullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ulan siz orada göremediyseniz bir ta başkentte nasıl görelim? Bu kadar sisin, karanlığın içinde mümkün mü bu? Kardeşim öyle bir şey de duyamadık, göremedik de. Tamam Aldı inşallah. Aldı. Aynı herhalde ona benziyor ama daha tabi, Tamam mı? Tamam mı? Tamam inşallah. Bunun yolu sabah namazına kadar. Tamam. Görüşürüz inşallah. Peki. Selamun Aleyküm. Aleyküm selamun, Evet. kardeşler. Minahından da uzak duracağız. Bunlar Rabbimizin bize tavsiyesi. Emin ettik. Umulur ki düşünüp anlayın. Yani işaret tüm bu haramlara ve kesin emirlere işaret ediliyor. Düşünüp anlarsınız ifadesi de içinde yer alan zirniyor. Dolayısıyla bakın anları emrettik ve onların gereklerini de yerine getirelim. Çünkü ayette öncelikle akledersiniz, sonra da daha sonra da korunursunuz zikrediliyor. Diklerinde korkarlar ve Sakınırlar. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz kişiye gül beklemeyiz diyorum. Aleykümselam ve Rahmetullah ve misafir kesinlik yok değil mi? yazından ben bir şey anlamadım takvimler, hicri takvimlerinin hepsi e, bendeki hicri takvim de yarın ramazan bir gösterdi ama tabi takvim bu hilali gör, oruçluk gör. Evet. kesinlik yok hayır inşallah Evet kardeşlerim, demek ki Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala akledesiniz, hatırlarsınız ve korunursunuz. Evet. Demek ki biz bir şeyi aklettiğimizde onu hatırlıyoruz değil mi? Hatırlayınca da korkarlar ve sakınırlar diyor. Demek ki bir kimse hakkı eda etmek için var gücünü kullanmasına rağmen yanılır ve hataya düşerse artık kendisine herhangi bir günah yoktur. Allah'a hamdolsun. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Şu halde ona uyun başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır diyor. Her gün tekbir mi alıyorsun yatacağım diye İsmail? Yat paşa paşa baba baba yat. Hilal aslan gibi acıka acıka tutarsın. Olmaz mı? Sen şimdi paşa paşa yat. Yok o bir. Aleyküm selam ve rahmetullahi wabarakat. Evet. Ben birçok arkadaşın niklerinin gerçek isimlerini bildiğim için ondan öyle dedim. Evet. Bu ayet oldukça önemli kardeşlerim. Bir önceki ayete de yönelik. Çünkü burada hem yasaklama hem emir verme birlikte yer alıyor. Rabbimiz Sübhan-ı insanları kendi yolundan başka bir yola uymama konusunda uyarıyor. Evet. Bu yoldan başkasına uymayın diyor. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim ayette zikredilen o dost doğru yola yanlardan eylesin burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var sırat kelimesi yol demektir bununla da İslam dini kastedilmiştir mustakim kelimesi de hal olarak gelmiş anlamı da kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan doğru ve eksiksiz yol demektir İnsanlar bu yoldan başka pek çok yollar uydurmuşlardır kim bunlara uymaz da Doğru olana uyarsa kurtuluş eder. Kim de farklı farklı yollara saparsa o yolların sonunda ne var? Ne var zafer? Cehennem ateşi var değil mi? Başka yollara uymayın zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır diyor. Alo Aleykümselam ve Rahmetullah. Allah razı olsun Ahmet. Allah var, şerik yok, hilalde gözükmedi. İnşallah sen yat, uyu kardeşim. Sabah namazında bir ara. Eğer hilal gözükürse sen niyetle aç aç oruç tut derim. Tamam mı? Hadi. Kır kafayı yat canım. <gülüyor> tamam. Bu aldın inşallah. Tamam. Nasılsa aç olacağın için öğleye doğru ara.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 Sonra kardeşlerim, o çizdiği çizginin sağına ve soluna ikişer çizgi daha çiziyor. İşte bunlar da başka yollardır. Bu yolların her birisinin başında insanları kendisine çağıran bir şeytan vardır. Sonra, şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur, şu halde ona uyun başka yollara uymayın ayetini okumuştur. Evet. Allah o dost doğru yol olan sıratın ustakimde ayaklarımızı kaydırması. Düşünün kardeşlerim bir kağıdın üzerine bir çizgi çizin veyahut dışarıdaysanız yere şöyle bir çizgi çizin ve o çizginin içinden sağa veya sola ortasından şöyle bir çizgi çizin ve çizgiyi şöyle ileriye doğru uzatın. Sapma ufacık başlar ama o sıratı mustakimden insan ayrılınca ta ilerlere varınca artık o doğru yolu göremez olur. Hakka dönemez olur. Allah'ın bizi böyle durma düşmekten beri artık görmez diyor kulakları var hakkı işitmez gönülleri var önlerine set çekmişizdir hakka dönmezler diyor kim bunlar kardeşlerim kim bunlar size bir uyarıcı gelmedi mi geldi peki size bir şeyler anlatmadı mı anlattı siz ne yaptınız Yalanladık, yüz çevirdik. Onlar bir şeyler diyordu, biz baktık diyecekler diyor. İşte yalanladığınız akıbeti görün diyecekler. diyor. Aleyküm selamlar hoş geldiniz. Demek ki